Evet kardeşler ee, Dersin başlamadım önce ee, Kardeşlerden İstiramı Öncelikle Telefonlarınızı en azından sessiz alın ee, Dersin Ava Havasını... Benim sinir olması olur mu? Kütüremiyor da Şimdi arayın olursa ulaşamayabilir Bir kişi geldi kalacak O da dişçi ramazal Bir de Kardeşler Arayın siteye. Niye haftasını? Ben de O zaman Abi abi. Nasıl burada duracak? Bir dakika gelemeyeyim. Gel sen, sen gel, sen gel. Bu <gülüyor> ee, derslerden daha iyi istifade edebilmek için derslerde kalem kağıt e, getirirseniz ve ufak tefek şeyleri not alırsanız onun açınızın da açısından da, açısından da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 ne yapmak? Dinimizi öğrenmek, dinimizi mütala etmek. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin diyor Bukhari'de gelen rivayette, gezici melekleri vardır. Bu melekler <gülüyor> nerede, yeryüzünde Allah'ın adının zikredildiği meclislere ne yaparlar? Oralara inerler diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. <gülüyor> Resulü. Bu yüzden Burada anlatılanlar daha önce de biliyorsunuz hiçbir zaman boş laflar kesinlikle değildir. Tamamen Allah'ın kitabından ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden derlenen tamamen dini ve ilmi sohbetlerdir. Biz buraya gelirken yegane amacımız dinimizi öğrenmek ve o deste öğrendiğimiz ayet ve hadislerin imanımızı bir nebze olsun artırmaya yardımcı olmaktır. Çünkü sahabe biliyorsunuz bir ayet indiği zaman bu hanginizin imanını artırdı diye ne yaparlardı? Birbirlerine sorardı. Halbuki o ayet, inen ayet iman edenleri ne yapmıştır? İmanlarını artırmıştır. Yani bizim o anda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 Ve cumartesi e, biliyorsunuz haftanın yani son günü çünkü ertesi gün hazır olmasa sebebiyle belki de bir haftanın vermiş olduğu bir yorgunluk var. Bunu bir yerde kabul edebiliriz. geçerli <gülüyor> bir mazeret olabilir ama derste mümkün olduğu kadar e, ciddi koruma adına veya e, intibah dediğimiz daha dikkatli olma yapabiliriz. E, sürülerinden okunan ayet ve hadisleri daha dikkatli dinlenme ne yapabiliyor? Gereke biliyor ve gerekmesi e, olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz biz daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi sahabe, Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı dinlerlerken ne yapıyorlardı? Nasıl bir heyet içerisindeler? Nasıl bir e, ruhu e, ruh içerisinde dinliyorlarsa ne yapıyorlar? Bizler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı dinlerken sanki başımızda bir kuş varmış da uçacakmış gibi ne yapardık? tür dikkat. Yani mübalağaya bakın ki yani sanki başınızda bir kuş e, konmuş, e, kuş durmakta ve sanki böyle azıcık hareket etseniz kuş uçacakmış gibi ne yapıyor? O şekilde tür dikkat Allah Resulü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 Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şarrel umuri muhtesatuhâ. Ve kulle muhtesetin bid'ah. Ve kulle bid'atin Ve kulle ve ba'd. Evet, muhterem kardeşlerim. Muhakkak ki insan, insan için ne vardır? Üç tane yaşadığı alem vardır. Bir tanesi,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 bu ölümden, bu dünyadan göç edeceği zaman, yani ölüm kendisine geleceği zaman, ki geçen en sonki dersimizde bir ruhun, mümin bir kimsenin ruhunun ölüm meleği tarafından nasıl çıkarıldığını ve yine kafir bir kimsenin ruhunun bedeninden nasıl çıkartıldığını öğrenmiştik. Mümin,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 Yani kabir içerisinde insan ruhu bedeninde olduğu halde ne yapar? O alemi o şekilde geçirmektedir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı bize neden anlatıyor? Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam heva ve hevesinden konuşmaz. Muhakkak ki onun konuştuğu vahiden başka bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle.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 Ya ayağın, Allah hakkı tuqat, Allah allah'tan gereği gibi korkacaksınız ve öyle bir hayat yaşayacaksınız ki o hayat sonunda ancak ve ancak ne yapacaksınız Müslümanlar olarak can vereceksiniz. <gülüyor> yani hayatınızın her safhasında <gülüyor> ben nasıl olur da.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 ne yapıyoruz? Gaybe iman ediyoruz. Öldükten sonra kabirde dediğimiz gibi azabın ve nimetin olduğuna iman ediyoruz. Sonra tekrar dirileceğimize ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ondan sonra tekrar sura öflenip Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ne yapacağız? Tekrar toplanıp mizan kurulup kimilerinin kitabının defterinin sağ yanından verileceğini ashabul yemin, kimilerin de Kitabının soldan verileceğine ashabı Şimale Aleyhisselam ne yapıyoruz? Olduğuna <gülüyor> iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizi kitabı, defteri sağ yanından verilenlerden Ashab-ı Yemin'den kardeşler. Şimdi ne mutlu o ashab Yemin'e ki kitabı sağ tarafından verilenlere ki muhakkak ki onlar nedir? Cennet ehlidir kardeşlerim.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 kendi anasından, babasından ne yapacaktır? Kaçacaktır, uzaklaşacaktır. Ve sahibetihi ve beni Kendi hanımından, çoluğundan, çocuğundan uzaklaşacak, kaçacaktır, firar edecektir. Yavme ibn şan. O gün herkesin kendisini ilgilendiren bir ne olacak? İşi olacak, derdi olacak. O gün herkes ne diyecek? Nefsi, nefsi diyecek. Nefsim, nefsim. Başka kimseyi düşünen neyecek? Çünkü o gün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 Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e işaret edecek. Ona gidelim. Ve herkes Allah Resulü aleyhissalatu ve selam'ın yanına gelecek. Allah Resulü selam ana leha, ana leha buyuracak. Evet. O bugün ben insanlara ne yapacağım şefaat edeceğim, Kimin izniyle Allah'ın Kime? Allah Azze ve izin verdiği kimselere. Yani burada şefaat derken Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a Allah Azze ve Celle ne yapacak? Şefaat hakkı verecek. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam da Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği kimselere ne yapacak? Şefaat edecek. Ve sonunda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaati ve en son olarak da Rahimin bağışlayanların merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah Azze ve Celle'nin şefaatiyle de insanlar ne yapacak? Cenneti hak edenler veya e, cennetlik olanlar diyelim e, ne yapacaklar? İnşallah cennete girecekler. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan <gülüyor> eylesin kardeşlerim. Şimdi e, daha önceki gelen İslam'ın mertebelerinden bir tanesi de nedir kardeşlerim? İhsandır. Biliyorsunuz <gülüyor> Bizler İslam'ı anlattık, imanı anlattık, imana taalluk eden, taalluk eden meselelerden, e, gaybi olan meselelerden bahsettik. E, ki imanla alakalı söylenmesi gereken en yüce meselelerden bir tanesi de Ehl-i Sünnet ve Cemaat, imanın e, Allah'a itaatle arttığı,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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Aleyhisselam gelip imandan, İslam'da İslam'dan, imandan soruyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam cevap veriyor. En son olarak Cibril Aleyhisselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ihsandan soruyor. Ve ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? En ihsan, ente abudallâhe ke enneke tarâhu fe illem tekun tarâhu fe innehu yarake. Sen diyor Allah Azze ve Celle'ye tıpkı onu görüyormuşçasına ne yapmandır? İbadet etmendir. ne netekip sen onu görmüyorsan da muhakkak ki Allah Azze ve Celle ne yapar? Seni görür. Burada ne vardır kardeşlerim? İhsan için iki tane mertebe vardır. Birincisi tıpkı Allah'ı görüyormuşçasına ayan beyan ne yapmaktır? Ona ibadet edebilmektir. Bu mertebeye erişemediniz mi? Ondan sonra ne yapar? ikinci mertebe gelir. Sen ne kadar sen Allah'ı göremiyorsan da. Yani en azından o huşuyu hissedemiyorsan da en azından Allah Azze ve Celle'nin seni gördüğü hissiyle ne yapman gerekir? İbadet etmen gerekir. Yani insan konusunda da Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam selam, verdiği cevapta ne yapıyor? İnsanın iki mertebesi olduğundan ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bahsediyor. Birincisi ne dedik? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme. Eğer o mertebeye erişememişsen, onu yapamıyorsan en azından Allah Azze ve seni görüyormuş e, hissiyle imanıyla, itikadıyla, inancıyla ne yapman gerekir? İbadetini yerine getirmen gerekir. Allah Azze ve Celle bizi gerçekten Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşçasına ibadet eden kullarından eylesin kardeşlerim. Gerçekten e, mertebelerin en yücesinden bir tanesi de budur ki ki gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki göz vardır ki Allah Azze ve Celle muhakkak ki onu ne yapmaz o gözü ateşte yakmaz diyor. Bir göz ki diyor geceleyin ıssız, hiç kimsenin olmadığı, hiç kimsenin görmediği bir yerde Allah için ne yapar? Ağlayan gözdür diyor. İşte Allah Azze ve Celle o gözü ne yapmaz? Ateşte yakmaz diyor kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bize öyle bir göz versin ki öyle bir göz natip etsin ne yapalım? O gözle Allah'ın huzurunda geceleyin veya hiç kimsenin olmadığı bir zamanda Allah için ne yapabilsin? O göz ağlayan Bilsin kardeşlerimiz. Evet. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bize hem dünyada, hem de ahirette iyilik versin. Bizleri kabir azabından korusun. Ki o müminler, öyle kimselerdir ki diyor, insanlardan bazıları vardır ki, onlar sadece, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا Ya Rabbi bize sadece dünyada iyilik ver derler. Onlara Allah Azze ve Celle dünyalık verir ama onların ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Diyor. Ama müminler öyle kimselerdir ki onlar ne diye dua ederler? رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا qina عَزَابَنَّا Ya Rabbi, ey Rabbim bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, ve bizi ne yap? Cehennem azabından bizleri koru diye dua ederler diyor o müminler. Evet kardeşlerim. Subhanakallahumme ve bihamdülillah. Eşhedü en la ilahe illa anta astagfirullah ve tubbili. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahirabbil Evet. Hakkınızı helal edin kardeşler. Biraz <gülüyor> rahatsızlık vardı. Allah'a emanet olun. Ben inşallah. Evet. Sorusu olan başka kardeşlerim. Ya, bir sayarım, bir